Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu Esselamu Aleyküm ve Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Alâli ve Sahibi Ecmain Estaizu Billahi Bismillahirrahmanirrahim fi kulubihim Allahu al-azim. Allahu Ve teala ve tekaddes hazretleri ayetlerinin Sofrasında buluştuğumuz şu saatte Bizlerden hüsnü ifadeler, sizlerden hüsnü istifadeler müvesser eylesin. Amin. Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesinde dersimizi bırakmıştık. Buradan devam edeceğiz inşallah. Dersimiz münafıkların sıfatlarıyla ilgili ayet-i kerimelere gelmişti. Allahu Teala hazırları sevmediği, razı olmadığı her türlü inançtan, huydan, Muhafaza buyursun. Amin. Buyuruyor ki, merad. Onların kalplerinde bir tür hastalık vardır. Bizim bildiğimiz kalp hastalığı gibi, damar tıkanması gibi bir hastalık değil. Bir tür yani manevi hastalık. Tedavi muhtaç. İnsan, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, Kuddisesi Ruhu, vücudunda bir hastalık, herhangi bir uzvunda bir hastalık olduğu zaman, mutlaka onun tedavisine çalışır Doktor arar doğru teşhis yapamayan tedavi yapamayan doktoru bırakır başkasına gider böylece bazı kere insan senelerce bir hastalığını teşhis ettiremez veya teşhis ettirir tedavi ettirene kadar Doktor Doktor gezer Eczane Eczane gezer aktar aktar gezer kindem ne fayda bulacağım diye hele bir de ağrılı sancılı gece uyutmayan ve şair zevklere mani olan bir hastalıksa bunu gidermek için çok çalışır. Doğrudur. Tedavi olmak Allah'ımızın emridir. İnna Allahu Teala menzelu Allahu Teala dan illa enselu devan. Ey Allah'ın ibadeti tedavi. Allah hangi derdi indirdiyse mutlaka onun dermanını da indirmiştir. Ey Allah'ın kulları tedavinize bakın. Doktora gitmek Efendim hastaneye gitmek, caniye gitmek, bunların hepsi İslam'ın hikmetli emirlerindendir. Yoksa ben tedavi olmayacağım, Allah bana şifa verir deyip hastalığa razı gelmek sünnetten değildir. Doğru da değildir. Sebepler alemindeyiz. Yaradan ancak Allah biliriz Celle Celaluhu, sebeplere tevessül ederiz. Fakat insanın kalbinde bir tür hastalık olduğunu allah Teala haber veriyor. Hem bu öyle bir hastalıktır ki adam uykudan etmez, adamı yemeğinden içmeğinden etmez, zekinden sefasından etmez. Ya neden eder? İmanından eder Allah muhafaza etsenin. Son nefeste cehenneme iter. Çünkü manevi hastalık bu. Ne zaman insanı kafir edeceği belli olmaz. Zaten münafıklar hakkında beyan edilen hastalık nifak hastalığı ki kafirlikten beterdir. Çünkü o içinde kafirlik gizlemektir. ama bunu genel manada anlamak lazım. Onların kalplerinde bir tür hastalık var. Nedir o? Şek, şübe, tereddüt. Yani İslam'ın emirlerini duyar, ayetleri, hadisleri dinler. İnanayım mı, inanmayayım mı, bu da olur mu, şu doğru mu? Efendim şeklinde tereddüt geçirir. Yakini bir imana sahip olmaz. İbn-i Umer radıyallahu teala nümada hadis şerifte.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 Nasılsa insanın kalbindeki şek, şüphe ve tereddüt de o tür bir hastalıktır. Allah şübelerden muhafaza etsin. Âmîn. Estaezi billahi inne'mel mu'minun ellezina amenu billahi İnananlar ancak o gibiselerdir ki Allah'a ve peygamberine iman etmişlerdir, sonra da hiç şüphelenmemişlerdir. Bu şüphe, Tabi e, burada bazılarının aklına sorular gelebilir. Ne şekilde vesveseyle alakalı? Şöyle ki, ya işte benim aklıma, kalbime bazı şeyler geliyor. Ben hiç onlara razı değilim, istemiyorum ama elimde değil. Kalbime malik değilim, aklıma sahip değilim tabi. E, ben bundan sorumlu mıyım? Ben de münafık mıyım gibi evhama üzüm yok. Çünkü sahabe-i kiram hazaratı, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmuin, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sordular. Ya Resulullah bazen kalbimize öyle düşünceler geliyor ki bizden birimiz yedi kat gökten atılsak da yere paramparça olarak çarpsak daha tercih ederiz. O düşüncelere kapılmaktan. Yani ne tür düşünceler geldiğine efendim açıkça temas etmediler. Ancak Öyle düşünceler ki gökten düşüp parçalanmayı yeyleriz onların yanında dediler. Bundan çok rahatsız olduklarını belirttiler. Yani vesveseyle alakalı şeytanın verdiği vesveseler Allahu Teala hakkında, Resulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem hakkında, ahiret hakkında, cennet cennet hakkında ve meselelerde kalbe bir vesvese gelirse bu münafıklık mıdır? Değildir. Tilke mahzul iman. O halisi imandır buyurdu. Niçin? E çünkü onların münafık olmadıklarını, halis Müslüman olduklarını bildiği için o vesvese neden gelir? O vesvese halis imandan gelir. Niye? Çünkü hırsız boş eve girmez. Hırsız hesabını iyi yapar, tahminini iyi yapar. Efendim, Boşluk yana girmez, boşuna vakit harcamaz, güç harcamaz, kendini riske atmaz. Hesaplı girer. Onun için şeytan kiminle uğraşır? İmanı halis olanlarla uğraşır. Çünkü zaten imanı olmayan adamda şeytan nekar edebilir. Onun için bu vesveseler şeytanın musallat oluşundandır. O da halis müminlerle uğraşır. O ayrı bir şey. Ama bu ihtiyari olan elinden geldiği halde efendim o meseleyi araştırmayan o konudaki şeklini şüphesini, tereddüdünü giderecek ilimler Vajibler, nasihatler mevcut iken hiç onlara kulak vermeyerek, önem vermeyerek, değer vermeyerek böyle ama bunlardan bu hocaların anlattıklarından efendim bir şey çıkmaz, bir yere varılmaz. İşte bunlar yanlış konuşuyorlar efendim diyerek kalbinde olan şübenin izalesi uğrunda hiçbir gayret sarf etmez elinden geldiği halde bu şüpheyi, şüpheciliği sever. Bununla sevinir. İşte bela budur. Kalplerindeki hastalık budur. Allah muhafaza buyursun. Feziadehumullahul maraza. Allah da onların hastalığını artırmıştır. Hastalık bakımından onları ziyade etmiştir. Neden? Çünkü Allahü Teala peygamber gönderdi. Onun varisleri, vekilleri, onu alimler gönderdi. Her dönemde bu alimler var kıyamete kadar. Onlar İslamiyeti anlatırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ ederler, duyururlar. Bu kadar eserler yazdılar, bize bıraktılar. Anladığımız dilden Türkçe'ye çevirileri de var. E şimdi bir insan bunca delil içerisinde gün gibi güneş gibi parlak İslam hakikati, Kur'an hakikati karşısında hala tereddüt geçiriyorsa, şüphede kalıyorsa ve bu şüpheden kurtulmak için ilim tahsil etmiyor, dersleri dinlemiyor alimlere danışmıyor, hastalığının çaresine bakmıyorsa tabii ki Allahü Teala onun hayır aramadığını, hidayet dilemediğini, doğru yolda niyeti olmadığını bildiği için onun hastalığını artırır. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şanı yükseldikçe, şerefi arttıkça, dini yayıldıkça hasetleri, çekemezlikleri, kinleri, buğuzları, nefretleri artar. Böylece zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı içlerinde taşıştıkları kim ve nefret, buz ve gün be gün müjdat olur. Ne bakımdan artar? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme allah Teala vadettiği üzere fetihler nasip etmekte, dinini yaymakta, insanlar fevç fevç kabileler halinde İslam'a girmekte olduğunu gören münafıklar çatlar. Onun için Allah onların hastalığını artırmıştır buyuruyor. Darısı günümüzdeki İslam düşmanlarının başına olsun. Allah Teala dinini, kitabını, dostlarını aziz kıldıkça onların da bu şekilde hastalığı artsın diyoruz. Şimdi, tabi münafıklarla ilgili bölümü onlar, onların hastalığı, kalplerinde bulunan nifak hastalığı, hakkı kabul etmelerine mani teşkil eden, engel olan bu maraz, allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine doğru iman etmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmeleri, Kur'an'ın bütün hükümlerini kabul edip gereğince amel etmeleriyle kalkabilecek bir hastalıktır. Ama münafıklar Kur'an'a iltifat etmezler, yönelmezler, Kur'an dinlemezler. E şimdi hangi hastalık ilaç içmeden geçer, hangi hastalık doktora gitmeden tedavi olur, Önemli hastalıklar açısından konuşuyoruz grip gibi nezle gibi olur da insan efendim yatarsan yedi gün ayaktaysa bir hafta dedikleri gibi öyle geçer ondan bahsetmiyoruz. Ama gerçek manada bir hastalığa tutulan insan tedavisine çaresine bakmaktadır. E şimdi senin kalbinde bir şek var şüphe var tereddüt var İslam'a Kur'an'a karşı Allah muhafaza buyursun insan hakikaten ölümü tercih eder. Bu hale düşmektense ölümü tercih eder. E böyle bir hastalığa giriftar olan kişi bedeninde bir hastalığa tutulan gibi çare aramak zorunda. Ama bunlar hiç Allah'ın kitabına iltifat etmezler. Tarafına dönüp bakmazlar. E şimdi bak burada tefsir dersleri yapılıyor. Bir insan ben İslam hakkında bazı şüphelerim var. kuran e Kur'an Kerim'in tefsiri hakkında cahilliyim var, bilgisizliğim var. E allah Teala beni yarattı, bana kitap indirdi, peygamber gönderdi. Acaba onlar bana nelerden haber verdiler? Diye merak etmez mi canım Allah'ın ayetinin te tefsirine Yönelmez mi iltifat etmez mi e Ne kadar Kur'an'a vakit ayırırsan Ne kadar tefsir dersine vakit ayırırsan Rabbinin kelamlarına ne kadar vakit ayırırsan Allah'ın hidayatını o kadar artar Şifanı artırır Devanı artırır Ama sen efendim, Benim ihtiyacım yok Ben bu hocaları dinlemesem de olur Benim tuzum kuru tıkırım yerinde işim var gücüm var Keyfim var Maçım var, dizim var, programım var, bilmem ne var. Benim ne işim var? Canım Kur'an ne demiş, Tefsir ne demiş, Hadis ne demiş. Şimdi böyle efendim, müsbet ilme dayanmayan, işte gerçekçi olmayan şeyleri niye dinleyeyim dersen, e, tabii ki senin hastalığın gün be gün artar. Bak adam şimdi Allah'ın kitabı ile, vahiy ile, müsbet ilmi, müsbet ilim diyorlar ona karşılaştırıyor bu karşılaştırmayı da yaparken şöyle bir izah getiriyor diyor ki bu ilimler diyor dünya ilimleri işte Avrupa'da Amerika'da vs. ülkelerde bilim adamları tarafından tespit edilen bilgiler neyse bunlar devamlı diyor ilerleme kaydediyor onun için bunlar müsbettir ama Kur'an ilimleri diyor vahiy diyor donmuş kalmış diyor öyle durmuş diyor On içinde diyor bunun bize getireceği bir şey yok. Haşa vekella. E şimdi Kur'an sana ne yapsın? Allah senin hidayetini artırır mı? Allah sana hidayet verir mi? Allah seni yola getirir mi? Tedavi eder mi kalbindeki hastalığı? Etmez. Çünkü adamın lafına bak, konuşma şekline bak, yaklaşım tarzına bak. Allah'ın kitabını Kur'an'ı donmuş kalmış diyor. Gerilerde kalmış diyor. Ama öbür ilimler diyor devamlı ilerle. E sen sademin bir şey anlamasan bunu demezsin. Tabii ki Allah'ın kitabı değişmez. Niye değişmez? Çünkü Allah'ın bilgisi değişmez. Niye değişmez? Çünkü Allah'ın bilmediği bir şey olmaz ki sonradan çıksın. Şimdi allah Teala Kur'an'da göklerden, yerlerden, denizlerden, dağlardan, taşlardan, her şeyden bahsediyor bu kadar ayetler. Ticaretten, ziraatten, her konuda Kur'an'da ayet var. Bunların hiçbiri değişmez. E niye değişmez? E niye değişsin allah Teala? Bak 1400 sene sonra gelen, 14 asır sonra gelen bizi, bizden sonra gelecekleri, kıyamete kadar, kıyamete kadar gelişecekleri, hepsini bilen Allah. Çünkü yaratacak olan yine o Allah. Evvelden ne olacağını biliyor, ona göre de Habibine bildirdi. O değişmeye ihtimali yok. Çünkü geleceği de geçmiş gibi kesin bir ilimle bilen bir zatın ilminde değişiklik olabilir mi? E değişiklik olmayan ilim niye gelişecek, neyle gelişecek? allah Teala'nın bilmediği bir şey yok ki sonradan öğrenecek de ilmi gelişecek. Ama insanlar cahil aciz bir heyet gelir. Kaç yüz sene evvel e, bilme adamları dünya duruyor diyorlardı. Sonra gelenler dönüyor dediler. Evvela düz diyen oldu. Sonra gelen yuvarlak diyor. E şimdi mesela gezegenlerin sayısı şudur diyor. E şimdi yeni daha diyorlar ki bir şey daha bulduk. Bir gezegen daha bulduk. E tabi sen yaratan ilmine sahip olmadığından senin ilmin devamlı değişir. Şimdi yeni bir gezegen çıkar. E sen 14 dersin, 12 dersin. Bir de bakarsın ondan sonra bir şey daha buldu öbürü gelen. Bu değişiklikler neden oluyor? İlminin yetersizliğinden olur. Her şeyi kavrayacak şekilde ilmin olmadığı için bir ucundan görürsün. Allah'ın gösterdiği kadar görürsün. Bildirdiği kadar bilirsin. Sonra başka bir gelen heyete astronomi heyeti Fizikle ilgili kim? Ya ile ilgili, ceholoji ile ilgili. Artık hangi bilim dalıyla ilgili olsun olsun. Bütün ilimler Allah'ın ilmidir. Yani Rabbimiz Tebareke ve Teala kullarına ancak dilediği kadarını açar. Estaizu billâ velâ yuhaydûne şey'in min ilmihi illâ bimâ atel kürsüde. Onun ilminden ancak ne kadarını kavrayabilirler? Onun dilediği kadarını. E o da bize sınırsız bir ilim vermeyi dilememiştir. Ve mâ utîtüm minel ilmi. İlla kalila size çok az ilim verildi Allah buyuruyor. Pek az ilim verildi ruhun mahiyetini soranlara. Şu anda ruhu bile gerçek anlamıyla ruhu tarif edebilecek bir ilmimiz yoktur. Dünyanın hiçbir bilim adamında da bu usta bir bilgi yoktur. Çünkü Rabbimiz ruh hakkında az bir ilim verildi size buyuruyor. Ancak ruhla canı karıştırırlar. E efendim işte adam öldüğünde... Canı da çıkar, ruhu da çıkar, hepsi çıkar. Onu anlarlar. Ama uyku halinde canı çıkmaz, ruhu çıkar. Canı durur çünkü nefes alır. Ya damarları çalışır, nabzı atar, vücudun sıcaklığı korunur. Ölmek gibi vücut soğumaz uykuda. E, uykuda mesela ruh gider, can kalır. E onun farkını bile bile fark edemezler. E, bu kadar acizdirler. Ben de o acizlerden biriyim. E size azilim verildi Allah buyuruyor. E bu durumda Şimdi Allah'ın kitabı Celle Şanuhu Celle Celaluhu Değişmez hakikatler Değiştirilemeyecek gerçekler Kıyamete kadar insanları Işık tutan bu güneşe karşı Adam gözünü kaparsa Evinin penceresini Sıkı perdelerle siyah perdelerle Kapatırsa Allah ne yapsın Onun için hidayet arayın Ben size hidayet yaratacağım Allah buyuruyor. Münafıkların kalplerinde Hastalık var e tamam, e tedavisi var mı? Var. Nedir tedavisi? Hazreti Kur'an. Derdiniz de Kur'an'da, ilacınız Kur'an'da. Bütün hastalıklara şifa. Hazreti Kur'an. Hem maddi hastalıklara hem manevi hastalıklara. Ama arayana, aramayana Allah zorla ne aratsın? Onlarda hastalık var ama Allah'ın kitabına yönelmiyorlar. Dini meselelerde, şek ve şubhede kalıyorlar. Onun için Allah-u Teala da marazlarınız ziyade ediyor. Kastalıklarını artırıyor. İçerilerinde kafirliği gizliyorlar. Dışlarından biz de Müslümanız diye iman izhar ediyorlar. E burada da bir yalancılığa düşün.